bi تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ اِلَى din اَمَّا بَعْدِ Muhterem kardeşlerim, hasbel kader olarak bugün size işleyeceğimiz ders veya sohbet Ramazan ayına hazırlık ve Şaban ayının hazileti üzerine olacaktır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir ayet şöyle buyurmaktadır. وَتِلْكَ الْاَيْيَامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَنَّاسِ İşte biz bu günleri insanlar arasında durmadan evrilip çeviriyor ve döndürüyoruz. Zaman akışı gidiyor ve ...zaman aynı zaman dönüyor... ...yeryüzünde... ...bu zamanın içinde... ...imtihana tabi tutulan... ...ve murakabe... ...altında olan... ...insanoğlu bizler... ...Cenab-ı Hak... ...tabii ki... ...bu yaratmış olduğu... ...zamanın içinde... Hepsi aynı seviyede, aynı mertebede değildir. Yaşadığımız bu zaman içinde muhakkak ki Cenab-ı Hakk'ın insanı kendisini hatırlatacak ve kendisine dönmesine sebep olacak bazı mübarek günler, mübarek aylar ve mübarek zamanlar vaz etmiştir. Ta ki bu mübarek günlerde ve mübarek aylarda o kişi yaratılış gayesini hatırlasın günahlarından dönüp Rabbine tövbe etsin ve ona daha yakın olmaya çalışsın ve ona kullukta muntazam olmaya ve ona dönüş yapmaya kendisine bir fırsat olabilsin diye. İşte Cenab-ı Hakk'ın bize bahşetmiş olduğu zaman nimeti içerisinde bizim ona dönüş yapacağımız, onu hatırlayacağımız vehut kendisine yapmış olduğumuz ibadette daha fazla ağırlık vereceğimiz aylardan olan veya üç aylar adını verdiğimiz Recep'ten sonra Şaban ayına girmiş ve son günlerini yaşıyor. Arkadan senenin aylar içinde sultanı olan ve içinde bin aydan daha hayırlı bulunan bir kadir gelisinin bulunduğu aya yaklaşmaktayız. Muhakkak ki bu aya kendimizi iyice alıştırmak, bu aydan daha güzelce istifade edebilme ve onu ihya etme imkanına sahip olmak için şimdiden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Şimdiden kendimizi Rabbimize daha yakın olmaya, onu düşünmeye ve ona kulluk kullukta daha fazla ağırlık vermeye çalışmamız gerekmektedir. Bakınız Hicri senesi 1411. Senesinin 8. ayını yaşıyoruz. Bu 8 ay içinde Rabbimize karşı neler yaptığımızı düşünsek belki bir su kabını doldurmayacak kadar az şeylerdir. Lakin dünya adına Yaptığımız şeylerin bir hesabını yapsak bunların belki hesabını yapamayacağız. Çünkü kalbimiz, aklımız, fikrimiz dünya ile ve dünyadakilerle meşgul. Dünyanın haricinde masiva yani dünyanın ötesinde bu kainatı idare eden Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu, ihsan etmiş olduğu nimetleri unutup ona şükürde, gaflette, zikirde ve ibadette gaflete olmuşuz ve dünya hesabına her gün çalışmış. Belki 24 saatimizin 23 saatini hep dünya için vermiş. Bunun bir saatini ise Az buçuk hatalarımızla beraber mecbur kaldığımız için Rabbimize karşı bir şeyler yapmaya çalışmışız. Fakat ne yazık ki bu bizim için yeterli bir şey değil. Bu bizim gafletimizi, uyanık olmayışımızı, Cenab-ı Hakk'ın Hakk rahmetinin bizim üzerimize ne zaman geleceğini bekleyiş, beklemeyişimizden, dini yaşantımıza ihtimam işimizden ileri gelmektedir. Onun için muhterem kardeşlerim şu gafletimizden dünyaya karşı olan sevgimizden ticaretimizden dünya hesaplarından şöyle bir arınmaya çalışalım. En azından bunu asgariye indirip bu vakitlerimizin azamını bu mübarek ayları ve günleri değerlendirerek Rabbimize karşı yönelim yönelelim ve O'na istiğfar ve tövbede bulunalım ta ki bizi affetsin, bizi mahfret etsin ve O'nun rızasını kazanmaya bizlere nasip müyesser etsin. İşte Ramazan'a hazırlık olarak yapacağımız ibadetler arasında ki bunlar çoktur namaz olsun, onu zikretme, Kur'an okuma, insanlara iyilikte bulunma, sadaka verme, bu gibi ibadetler arasında bu aylarda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en fazla yapmış olduğu amel, Rabbinin rızasını kazanmak için oruç tutması, onun nimetlerinin tadını bilmesi, bilmek için Rabbine daha yakın olmak için fakirlerin derdini anlamak için israftan kaçırmak için açlığın ne olduğunu öğrenmek için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Bu mübarek aylarda oruç tutuyordu. Evet bu aylarda hazırlık olarak İbadetler ve ameller arasında en ağır basan oruç olduğundan dolayı bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kama kutibe alellezine min kablikum kum tettakûn. Ey iman edenler! Sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi aynen sizlere de bu oruç farz kılınmıştır. Umulur ki bu amelinizle takva sahibi olur. Allah'tan korkarsınız ve ibadetin en duruk noktasına takva ile ulaşırsınız. Bakara Suresi 183 Oruç Arapça dilinde imsak manasındadır. İmsak yani insanın kendisini tutmasıdır. Bir şeyden tutması. Şeriatta bunun manası ise fecrin doğuşundan güneşin batışına kadar niyetle beraber unucu bozan şeylerden, müfettirattan yemeden, içmeden, cimadan insanın kendini tutması demektir. Mutlak olarak oruç hakkında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sürü rivayetler, hadisler gelmiştir. Ve bunlar bizleri bu faziletli ve saydalı neticeler veren kulun nasıl kendisine, Rabbine nasıl Rabbine karşı en yakın olacağını anlayacağı ve bu imkanı kazanacağı en güzel ibadetlerden bir ibadet olan oruca bize ne yapmıştır? Bu rivayetle teşvik etmiştir. An Ebu Hureyre'te enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şöyle dediğini rivayet etmekte. قال azze ve وجل. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahu Teala aziz ve cehil olan Allah şöyle buyurdu. Kullu ameli ibni Ademe lehu illa sıyam. İnsan yapmış olduğu bütün ameller kendisi içindir. Yani bu ameller amelleri yaptığında muhakkak ki ecini ve mukafatını ne yapacaktır Cenab-ı Hak'tan? Bunları görecektir. Evet. Kendisi içindir. Kazanması için. Ancak oruç bundan müstesna. Çünkü diğer ibadetlerde hasene, on misline veya yedi yüz misle çıkartılır. Ama oruç böyle değildir. فَاِنَّهُ لِي وَاَلَا اَذِّبِهِ O benim içindir. Ve onun mükafatını ben vereceğim. Farkındaysanız burada mükafat mutlak olarak gelmiştir. Ben vereceğim diyor. Bir hasene on hasene yedi yüz hasene demiyor. Ya yani onun öyle bir mükafatı var ki onu ben vereceğim. Diğer mükafatlara Cenab-ı Hak vermiyor mu? Yine o veriyor. Fakat bunun mükafatını buna ayrı bir özellik sanıyor. Onun mükafatını ben vereceğim. Yani onun mükafatının ne kadar olduğunu ben bilirim ve o mükafatı ben vereceğim. Vasıyâ <gülüyor> mu Oruç bir siperdir. Bir kalkandır. İnsanın masiyet işlemesine, hata işlemesine, günah işlemesine karşılık olarak mani olan bir siper bir kalkandır seda yo mu mi e hadikum felayarfus va eğer oruç tuttuğunuz günün oruç tuttuğunuz ve bir içinizden bir oruç tuttuğu günde o gün o günkü orucunda fela yarfus sahiş olan söz kullanmasın fuhşiyata dair kötü sözler söylemesin. Ve la yaskab. Bağırıp çağırmasın. Feinsâbbehu ahadun ev kâtelehu fel yekûl inni sâin. Eğer birisi kalkıp ona kötü sözler söylerse, sövüp sayarsa veya onunla mukatele etmeye, kavga etmeye kalkarsa desin ki ona ben oruçluyum. Ben oruçluyum. Ben oruçluyum ve ki nefsi Muhammed'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki la halufu fani's saimi atyabu indallahi yomil <gülüyor> kıyameti min rehi'il misk Kıyamet gününde Allah katında oruç tutan kimsenin ağız kokusu mis kokusundan daha güzeldir. Mis kokusundan daha güzeldir. Lissâimi <gülüyor> ferhete Oruç tutan insan için bir kul için iki tane ferahlık vardır. Yefrahuhuma <gülüyor> onunla ne yapar? Ferahlanır. İzâ eftara feriha bifıtrihi Orucunu bozaca, iftar edeceği an önle sofra kurulduğu an güneşin batmasını ezanı beklediği an işte o an insanın ferahlanacağı bütün gün Rabbin için Rabbisi Rabbisi için oruç tuttu ve sadece onun için oruç tuttu ve yemek için de onun izni beklediği anda işte iftar ettiği an kulun ferahlandığı andır. O zaman ferahlanır. Videya laki yarbahu feriha bi çomhi. ferahlık ise kıyamet gününde Rabbi ile karşılaştığı an orucuyla ferahlanır. Niye? Çünkü orucuna mukabil mukafat görecek, Ecir alacaktır. Bu rivayeti Bukhari ve Müslim nakletmiştir. Bukhari'de diğer bir rivayette ise şöyle bir ziyadelik vardır. Ademoğlu işlemiş olduğu her amel kendisi içindir. Oruç bundan müstesna dediği zaman ve onun mükafatını ben vereceğim dediği zaman arkadan şu ziyadeliği getirmiştir. Çünkü o, o benim kulum yemesini en yetruku taamehu ve şarabı ve şehvetahu mil ejli. o yemeğini, içmeğini ve şehvetini, bütün arzularını, kaprislerini benim için terk ediyor. Benim için terk ediyor. es li Oruç benim içindir. Ve el-edzi bihi Onun mükafatını ben vereceğim. Vel-hasenatu Halbuki iyilik on misli verilir. Fakat oruç öyle değil. Evet. Kıyamet gününde muhterem kardeşlerim Peygamberler Şehitler, Alimler, salihler, Buluk çağına ermemiş çocuklar, Bunların şefaat ettiği gibi, Aynı şekilde, Kur'an-ı Kerim, Okuduğunuz Kur'an-ı Kerim, Ve oruçta, Ne yapacaktır? Şefaatta bulunacaktır. <messizlik> an Abdillah ibni Amr ibni As, Radiyallahu An En Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme talim. Abdullah Amr ibni As, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şöyle bir rivayet nakleder. As-Siyamu vel Kur'an yeşfe'ani abdi Kur'an-ı Kerim ve oruç kıyamet gününde kula ne yaparlar? Şefaatte bulunurlar. Yaqulu Siyam oruç der ki Ey Rab inni mena'tuhu taam ve şahvat bin nehar ben gündüzleyin, onu yemesinden ve şehvane arzularından ne yaptım? menettim? ettim. Ey Rabbim feşefi'ni <gülüyor> fiyih. Beni onda şefaatçi kıl. Ona şefaatçi olayım. Ve yekûlul Kur'an menâ'tuhu en nevme billeyl feşefi'ni Ey Rabbim ben de onu gecelerin gece uykusunu kaçırarak mani oldum uykusuna. Bunu Kur'an söylüyor. Feşefi'ni fih, beni onda şefaat çıkıl. Bu, gece kalkıp da Allah'ın kitabını açıp onun ayetlerini okuyan, tedabbür eden ve arkasında gözyaşı döken insanlar içindir. Beni onda şefaçı kıl. Feyüşefa'an. İkisi de oruç tutan insan içinde Rabbinin kitabını okuyan içinde ne yaparlar? Şefaatçi olurlar. Bu rivayet İmam Ahmed hakim ve beyhaki sahibi risinatla tahrik etmişlerdir. Cennette veyahut ahirette insanlara yapmış oldukları amellerinden dolayı bazı ayrı ayrı özellikler verilmiştir. Kendilerine bazı alametler bulunur ve husyetler Vardır o husyetlere, o alametlere binaen kendilerine hususi ve ayrı olarak imtiyaz sanılarak bazı mükafatlar verilir. İşte bu mükafatlardan bir tanesi de oruçlu olan insanların kıyamet gününde diğer insanlardan ayrı bir kapıdan cennetten girmesidir. Sehli bir saat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen اَنَّ رَسُولَهَا سَلَمَا قَالْ اِنَّ لِلْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ Cennette, cennete ait bir kapı vardır. Onun ismi de reyan kapısıdır. يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü denilir ki, اَيْنَ saimun, Oruç tutanlar ne dedirler? فَاِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ <gülüyor> Oruç tutanların en sonuncusu o kapıdan girdikten sonra o kapı arkadan kapanır. Diğerleri o kapıda giremezler. Bu rivayet muttefekul aleyh bir rivayettir. İbn-i Kuzeymen'in rivayetinde şöyle bir ziyaretlik vardır. Men dehale şeribe ve men şeribe lem yazma ebede kim ki o kapıdan girerse Reyyan kapısından cennete giderse ve oradan kendisine takdim edilen şeyler içerse o katiyen hayatında ebediyen bir daha susamayacaktır. Bir daha susamayacaktır. Allahu alem. Buradaki imtiyaz ve oruç tutanlara bu özellik daha fazla Rabbini yaklaşmak için Nafile oruç tutanlarla alakası alakalı olması gerekir. Çünkü farz oruç tutmak bir marife değildir. Herkes farz orucunu tutuyor. Farz olduğu için Rabbinin emri olduğu için herkes o amel işliyor. Lakin Rabbini yaklaşmak için, büyük ecirlere böyle kusiyetlere ve imtiyazlara sahip olmak için nafile oruçla meşgul olan insanlara Böyle bir özellik tanınmıştır. Allah daha iyisini bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından i̇bn Umame diyor ki Eteytü Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kaç kez ya Resulullah, delil ya ala amelin adkhul bihi'l cennet. Bana öyle bir ameli göster ki ben o amelle cennete gideyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı amellerde ne yaparlardı? Birbirle yarışırlardı. Ve herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e giderek ona bir amelin tavsiyesinde, tavsiyede bulunmasında İsterlerdi. Ta ki o amele devam edebilsin. Rabbine karşı o amelle yaklaşabilsin. İşte bunlardan bir tanesi bunlardan bir tanesi Ebu Umame. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve onu cennete götürecek bir amelin kendisine göstermesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden talepte bulmuştu. Kal aleyke bisavm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben sana oruç gerekli. Sana oruç gerekli. Oruç tutmanı tavsiye ederim. <gülüyor> Tavsiyede bulunurum. فَاِنَّهُ <gülüyor> la مِسْلَ لَهُ Çünkü onun misli gibi yoktur. allah Alem buradaki misli gibi yoktur. Mukafat gömden yoktur. Çünkü e, ibadet olarak biz biliyoruz ki namaz ondan daha üstün bir ibadettir. Evet. Burada onun misli gibi yoktur'dan kasıt bu insanlara daha meşakkatlı geldiğinden, nefse daha arbastığından mükafatını Cenab-ı Hakk'ın hani az önce okuduğumuz rivayette ben vereceğim bu gibi rivayetlere değil diyebiliriz ki mukafat yönünden bunun misli gibi yoktur. kal ve Ebu Umame Ebu Umame Allah'tan ravi diyor ki Ebu Umame la yura fi beytihi edduhan naharan illa idha nazala bihim dayfun. Gündüzleyin evinde bir ocağın tüttüğünü göremezlerdi. İnsanlar gündüzleyin Ebu Umame'nin evinde bir ocağın tüttüğünü göremezlerdi. Niye? Çünkü oruç tutan insandı Halbuki oruçlu olmasa ne yapacaktır? Öyle Yemek pişirecektir. Fakat ne diyor hadi ravi ne diyor? Gündüzleyin gündüzleyin diyor. Gündüzün evinde bir duman tütmüyordu. İlla izâ nezale bihin dayfun. Ancak kendi evlerine bir misafir gelirse o zaman müstesna. Demek ki bu rivayetten anlaşılıyor, Ebu Umame, Allah kendisine razı olsun, günlerinin çoğu kısmını oruçlu geçiren, oruçlu olarak geçiren bir insandır. Bu rivayet İbn Hibban. Az önce arz ettiğim gibi, bulduğumuz mübarek aylardan bir ay olan, Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, çok oruç tuttuğu bu ayda, Şaban ayında fazileti hakkında bazı rivayetler gelmiştir. Al-Üsâmet i̇bn Zeyd radıyallahu anh قَال قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ اَرَكَ تَصُمِّ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُمُوا مِنْ شَعْبَان Üsâmet i̇bn Zeyd Allah kendisine razı olsun. Dedi ki ey Allah Resulü ben seni Şaban ayında oruç tuttuğun kadar diğer aylarda oruç tuttuğunu görmüyorum. Yani en fazla orucu bu ayda tutuyorsun. Kal sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular Zâke şehrum teğfelun nâsu fîhî anhum Beyne racep ve ramadân işte o öyle bir aydır ki Recep ve Ramazan ayı arasındadır. Yani Şaban ayı insanların ondan gafil oldukları bir aydır. İnsanlar Recep ve Ramazan arasında bulunan bu Şaban ayından gafil oldukları o aydır. Şimdi o ayın yani faziletini ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o ayda daha fazla diğer aylara, Recep ayına veya diğer aylara nispeten oruç tutmasının hikmetini göreceğiz. وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ ف۪يهِ الْاَعْمَالِ اِلٰى رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Allahu Ekber. O öyle bir aydır ki alemlerin Rabbi olan Allah'a amellerin yükseldiği bir aydır. Bakın. Demek ki amellerimiz bu ayda Rabbul Alemin olan Allah'a, Cenab-ı Hakk'a yükselmektedir. وَاَحَبُّ en yurfa ameli, وَاَنَ اَصْتَائِ Ben ise, oruçlu olarak, oruçlu olduğum halde, amelimin Rabbime yükselmesini isterim. Bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, gelmiş ve geçmiş bütün günahlar afolmuş bir insan peygamber olduğu halde, aleme rahmet olarak gönderildiği halde, kendisinin amellerinin şaban ayında Rabbisine yükselirken, oruçlu olarak olmasını istiyor. Oruçlu olarak bulunmasını istiyor. Bizler ise, sanki her şeyimizi garantiye almış insanlarız. Hesapsız, suansız, cennete girecekmiş gibi bir havaya bürünmüş. Nasılsa muafidiz. Şirk işlemiyoruz. Kusurlarımız da inşallah Cenab-ı Hak affeder. Bu gibi şeytanın bize vermiş olduğu vesveselerle, garantilerle kendimizi garantiye alarak daha fazla kendimizi bu gibi nafile ibadetlerle meşgul etmek istemiyoruz. Ama meşgul etmeye, etmeye, etmeye farzlarla, sadece farzlarla yetine yetine Rabbimize karşı yakınlaşmada hiçbir adım ileri atmış değil. Halbuki bizler madem kitap sünnetle amel eden bir cemaat olarak olmaya çalışıyoruz. insanlara sünnette bulunan bu gibi faziletli amellerle onlara karşı daha fazla önüne olmamız gerekmiyor mu? Evet. Bu rivayeti neseyi Hasan bir sebeple takjed etmişler etmişlerdir. diğer bir rivayette ise bu da Muaz bin Cebel Allah kendilerine razı olsun. Ali Muaz bin Cebel radıyallahu anhu anil Nabi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Yetali Allah yetli Allah ila jami khalqih Leyle-i Nisfi Şaban. Allahu ekber. Şaban'ın ortasında 15'inde 14.'ü, 14. gece, 15. gece ebağlayan 14. gece, 14'ü 15'e bağlayan gecede bütün mahlukatına muhtali olur. Yani onların işlemiş oldukları amellere bakar. Kasıt bu. Yoksa her zaman mutalidir cenab bak. Hak. Fe li cemii halkihi Bütün kullarının günahlarını bu ayda ne yapar? Mahfret, günahlarını mahfret eder. Affeder. Ancak iki cins olan insanın günahını affetmez ve mahfret etmez. Bunlardan birincisi illa <gülüyor> limuşriki Birincisi Allah'a şirk koşan, müşrik olan bir insanın günahını affetmez. Buna dair biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime vardır. İnnallâhe lâ yaghfir eyyüşreke bihî ve yaghfir mâdûne zâlike zümeyyeşâ. Evet. Allah şirk hariç diğer günahları, kullarından istediği kimseleri ne yapar? Affeder demek şirk, affedilmiyor. Ev <gülüyor> muşahin. İkincisi de insanlara karşı cimrilik yapan kimse. Her şeyinde cimrilik yapan. Onlara tatlı söz söylemede, bedeni yardımda, maddi yardımda, her yönüyle cimrilik yapan insanlara karşı ot Rabbine karşı kullukta ona karşı cimli yapan, cimri olan kul olsun, bu da bir cimriliktir. Nefsine karşı cimli yapan, akrabasına karşı cimli yapan, komusuna karşı cimli yapan böyle bir insanda Cenab-ı Hak ne, yap ne yapmayacaktır? Onun günahlarını bu sebeb-i el, affetmeyecektir yani şaban ayında böyle bir imtiyaz böyle bir özellik af özelliği afetme özelliği kendisine tanmamıştır. Bu rivayeti Taberani tahric etmiştir ve senedi sahiptir. Muhterem kardeşlerim buraya kadar gördüğümüz rivayetlerde mutlak olarak orucun faziletini ve bize sağladığı faydeler. Ondan sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'dan önce insanların, müminlerin daha iyi bir hazırlığa girmeleri için hasreten onun devrinde yaşamış olan sahabelerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem örnek olarak ne yapıyordu? Bu ayda çok çok oruç tutuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı da ona istidaren ne yapmışlardır? Bu ayda diğer aydan nispeten daha fazla oruç tutmuşlardır. Onların arkasından gelen selef-i sal, de aynı şekilde sünnete imtisal etmeleriyle bu ayda daha fazla Oruç tutmuşlardır. Ta ki Ramazan ayında o aya hazırlıklı olarak girebilmiş olsunlar. O oruçlarını o ayda da sanki hiçbir şey yokmuş gibi yani bu ibadetin bir zorluğu yok. Bir Müslümanın Rabbine yakın olması için böyle bir ibadette bulunmasının nefsini teskiye ve terbiye etmesi yönünden önemli olması bakımdan gerekli olduğunu ifadesi olarak ne yapmışlar? Buna Şaban'da daha fazla ağırlık vermişler. Böylelikle Ramazan'a böyle bir faziletli bir amelle girmişler ve onun sonuna kadar devam etmişlerdir. Ramazan ayına şurada gördüğünüz gibi neredeyse bir hafta bile yok. Bu aya Elbette bizim de kendimize gelerek daha şimdiden bu nafile ve faziletli olan ibadeti Rabbimize yaklaşmak yaklaşmamız bakımdan fırsat bilerek hemen oruca başlamamız gerekiyor. Orucun yanında işleyeceğimiz bazı ameller var. Hasteten bu Ramazan ayına giriş olarak Kur'an-ı Kerim'i daha fazla diğer zamanlar nispeten çok çok ok, çok çok okumak. Nafile ibadetlerle daha fazla meşgul olmak. Artık kendinizi ya işte bak 8 aydan beri insanlarla uğraştım. Dünya ile uğraştım. Ne kazandım? Bunun muhasebesini ve hesabını yaparak artık Rabbimize bir dönüş yapalım. Kendimizi ona yakın hissetmeye çalışalım. Bize ahirette güzel neticeler verecek faydalı amellerle meşgul olmaya çalışalım. Ve bu Ramazan ayına aynı ruhuna uygun bir şekilde insanlara karşı daha musamalı davranmaya, onlara daha fazla iyilik yapmaya, hırslı olmaya ve daha fazla mümkün olduğu kadar namazlarımızı cemaatle kılmaya, haseten gece namazına daha fazla ihtimam göstermeye çalışalım. <Gülüyor> Geçirdiğimiz günler bize bir şeyler vermedi. Günler geçiyor fakat yerimizde sayan biziz. Hepimizin ömrümüze bir baksak yarının küçükleri bugün büyükler olmuş bugünün büyükleri de yarın artık ayağı tutmak hale gelmişlerdir. Ve muhakkak ki her insanoğlu Rabbine karşı bir hesap verecektir. Bu hesap gününe hangi yüzle, hangi amelle ne ile varacaktır? Ne ile gidecektir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi peygamber olduğu halde kendi amelinin kendisini kurtaramayacağını ancak Rabbinin rahmetiyle sadlıyla cennete gideceğini ifade etmiştir. Ve bize hiçbir insanın işlemiş olduğu ameliyle cennete gitmeyeceğini, buna dayanmasının doğru olmadığını ifade etmiştir. Bundan maksat yani insanların amellerine güvenmemesi işte ben şu kadar amel yaptım bu yeter bu beni idare eder hani bir insanın bir pazara gidip de elinde evde hesabını yapıp işte bak şu kadar param vardır şunları alacağım bu para yeter daha fazlasını evde bırakıp yeteceği kadar alıp da evdeki hesabın çarşıya uymadığı meselesine dönüşürse ahirette bizim durumumuz bu defa çok pişman olacağız onun için ihtiyaçlı davranmamız gerekiyor. Endişeli olmamız gerekiyor. Acaba gerçekten ben bir kul olarak Rabbime karşı gereken vazifeler mi yapabiliyor muyum? Onu memnun ve razı edebiliyor muyum? Müslüman, hakiki olan bir mümin bunların hesabını yapması gerekiyor muhterem kardeşlerim. Yapmadığı takdirde kendine güvendiği takdirde o ona e, verilen güven ancak şeytanın vesvesesi nefsinin arzularına kapılması muhakkak ki bu güvencesi ve kendi nefsine kendine itimat etmesi kendisini aldatacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı olsun, selefi salihin olsun, hiçbir zaman kendi amellerine güvenmemişler devamlı karşı Rabbine karşı hazırlıklı 24 saat hazırlıklı olmaya çalışmışlar. Her an kendilerine ölümün gelip çatacağı ve her an bir hesabın yapılacağı ve her an bir fitne ile bir bela ve musibet ile karşılacağı anı beklemişler. Aynı bir nöbetçi olan askerin hudutta beklediği gibi, karşıdan düşmanı bekler gibi onlar da devamlı nefislerini murakabe altında tutmuş ve amellerini yetersiz görmüşler. Mümkün olduğu kadar daha fazlasını yapmaya çalışmışlardır. Biz de onlar gibi olmaya çalışalım. Bu mübarek ay girerken hazırlıklı olarak girmeye çalışalım. Cenab-ı Hak cümlemizi güzelce dinledikten sonra güzelce itiba edenlerden eylesin. Bu Şaban ayında son günlerinde bile bizi hissedar olan kullarından eylesin. Bizleri Ramazan ayına hazırlıklı olarak giren insanlardan eylesin. Ve mübarek günlerde ve aylarda bizim günahlarımızı kusurlarımızı Cenab-ı Hak mağfire etsin. Evet. Amin ve ahir da'vana Elhamdülillahi Rabbil Alemin o şeyin <Sessizlik> Selam varanım Ve Tevbe Allah'a ve